Çocuk Deyip Geçmeyin Her Salı ve Çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar Burç Efendi'nin Çocuk Deyip Geçmeyin programından sesimizin ulaştığı her noktaya her aileye her öğretmene çocuk yetiştirmeyi kendisine dert edinmiş olan tüm gönüllere merhaba diyerek programımıza başlamak istiyorum. Efendim yine bugün çocuklarımızı konuşacağız, çocuk dünyasını konuşacağız, çocukluk sırrını konuşacağız. Hatta belki yaşamamış olduğumuz çocukluğumuzu hiç olmaz ise kendi çocuklarımıza nasıl yaşatacağız kısmını konuşacağız. Efendim göndermiş olduğunuz e-mailler, SMS'ler ve mesajlar önümde yığılı duruyor şu anda. Bugün mümkün olduğu kadar sorularınıza tek tek cevap vermeye çalışacağım. Efendim bana mesaj göndermek isterseniz e-mailimizi vereyim. burcfm@burcfm.com.tr adresindeyiz biz. Şu andan itibaren e-mail gönderebilirsiniz. Efendim eğer mesaj göndermek istiyorsanız cep telefonunuzla mesaj göndermek istiyorsanız sorunuzu o şekilde göndermek istiyorsanız cep telefonlarınızın mesaj mesajhanesine girdiğinizde burç yazıp bir boşluk bırakıp daha sonra mesajınızı sorunuzu yazıp 30.77'ye gönderdiğinizde efendim mesajınız bize düşüyor. Biz de mesajlarınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Efendim ilk dinleyicimizin sorusuyla Programımıza başlayalım. 2005 Ocak doğumlu bir kızım var. Kreşe gitmiyor. Tek çocuk. Ev hanımı bir anneyim. Kızım çok hareketli. Misafir geldiğinde veya biz gittiğimizde özellikle kalabalık ortamlarda daha hareketli oluyor ve ilgi çekmeye çalışıyor. Çocukların üzerinden zıplıyor. Varsa kendini tabakların üzerine attığı doluyor. Böyle yapmasının doğru olmadığını söylesem de beni duymuyor. Dinlemiyor. Sadece benim değil herkesin ilgisini istiyor. Ama çizgi film açıksa transa geçmiş gibi onu izliyor. Bu hareketleri yapmıyor. Evimizde televizyon yok. Bazen CD'lerle çizgi film izliyor. Evde beraber oynuyoruz. Her sorusuna cevap vermeye çalışıyorum. Onu dinliyorum ama bazen inat yaptığı zamanlar kızdığımda oluyor. Acaba bu hareketleri duygu yoksulluğundan mı kaynaklanıyor? Yoksa başka bir sebepten mi olabilir? Duygu yoksunluğundan ise neler yapıp bu boşluğu kapatabilirim? Bir de tuvalet alışkanlığı benim hatalarımla zor olmuştu. Şimdi ise tuvaleti geldiğinde son zamana kadar tutuyor. Bazen genital bölgesi kaşıyor. Doktora gittik, hiçbir sorun yok dediler bu konuyla ilgili olarak. Bu davranışını nasıl bıraktırabilirim? Yoksa bu da mı duygu yoksunluğundan kaynaklanıyor? Çocuklara karşı yapılan yanlışlıklar nasıl telafi edilir? Çocuğun psikolojisini bozmadan yetiştirmenin püf noktaları nelerdir? Efendim, çocuğun psikolojisini bozmadan yetiştirmenin püf noktaları işte haftada bir anlatmaya çalışıyoruz. Senelerce sürecek olan belki de bir sürecin hazır bir cevabını istiyorsunuz. Yani uzunca sürecek bir süreçte kişinin kendisini yetiştirmesiyle anne baba özelliğini, İyice kazanmasıyla elde edilecek bir şey. Bu türlü programları dinlemeye çalışın. Uzmanları takip etmeye çalışın. Çocuğun ruh dünyasının nasıl olduğunu anlamaya çalıştığınız takdirde o zaman çocuğun psikolojisini bozmamış oluruz. Son cümlenizden yola çıkarak bunu söylüyorum. Şimdi 2005 doğumlu bir çocuk 2010 yılındayız şu anda. Yani muhtemelen 4-5 yaşında bir çocuk. Şimdi o çocuğun hoplamaları, zıplamaları ve sizi bunaltmaları şu anlama geliyor. Ben kardeş istiyorum. Yani sen bana artık yetmezsin anne anlamına geliyor. Ben sosyalleşmek istiyorum. Ben toplumsallaşmak istiyorum. Yalnızlıktan bu evdin içerisinde bunaldım. 80 kare, metrekare evin içerisinde, 100 metrekare evin içerisinde toprağa temas etmeden, efendim sosyal hayatı olmadan bir çocuğun Evin içerisinde durdurulabilmiş olması, bir annenin çocuğuyla baş edebilmesi neredeyse imkansızdır. Peki çocuk nasıl daha sakin bir hale getirilir? İşte bir kardeşi olur ise o evin içerisinde çocuk koltukların üstünden hoplamayı zıplamayı bir tarafa bırakır. Bu mucizevi küçücük bebeğe karşı hele ki kız çocuğu ise ki kız çocuğu bu mucizevi minik kendi kardeşine karşı ilgi ve alaka duymaya başlar. Yaşı gelmiş efendim, bir kardeş sahibi olmasının yaşı gelmiş. Şimdi mesajınızı okuduğumda tam nerelerden kaynaklandığını göremedim. Yani koltukların üstünde hopluyor zıplıyor ama yani detaylı bir bilgi göremediğim için. Ancak yalnız olan bir çocuk olduğunu düşündüğümden dolayı bu cümleleri söylüyorum. Ki zaten genital bölgesini kaşıyor olması ve buna benzer bir rahatsızlığı da taşıyor olması... Yine çocuğun duygu yoksunluğundan kaynaklanacak. Küçük çocuklarda öyle oluyor. Duygu yoksunluğu taşıyor ise çocuk o takdirde vücudunun değişik yerlerine dokunarak, işte kaşıyarak, haz almaya çalışarak içindeki o duygusal boşluğu gidermeye çalışır. Çocuklar eğer farkına varmış ise size tavsiyem çocuğunuzun sosyalleşmesi adına bir takım şeyler yapmanız ki bunların başında gelen şey bir kardeş sahibi olması. Bu kefende çocuk deyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusuna geçelim. Hocam programınızı arşivden de olsa mutlaka dinlemeye çalışıyorum. İlkokul ikinci sınıfa giden oğlum var. Oğlum zeki bir çocuk ama bir türlü okuma alışkanlığı ve ders çalışma alışkanlığı kazandıramıyoruz. Bunun için ne yapmalıyız? Ayrıca küçük erkek kardeşi var bir türlü motive olmasına engel oluyor. Onun dikkatini dağıtıyor. Ne yapabiliriz? Şimdi oğlumuz zeki diyor dinleyicimiz sorusunda. Ders çalışma alışkanlığı kazandıramadık. Ve kardeşi de rahatsız ediyor onu diyor. Birincisi kardeşi rahatsız ediyor ise... Onun ders çalışmasına engel oluyor ise kardeşini çocuğun yanından mutlaka uzak tutacağız. Yani o orada bulunurken kalemini çekiyor, silgisini alıyor, bacağından çekiyor, sırtına çıkmaya çalışıyorsa böylesi bir ortamda çocuk ders çalışamaz. Ders çalışıyor olmuş olsa da o yaptığı dersten bir şey öğrenemez de keyif de alamaz. Ya ders çalışabilmesi için çocuğun bir ortamı olması lazım, müsait bir ortamı olması lazım, sessiz ve ona ait bir ortamı olması lazım çocuk o ortamın kendisine ait olmasının da verdiği bir keyif ile yayıla yayla, kitaplarını bir tarafa koyarak, defterini bir tarafa koyarak ve geniş bir zaman içerisinde sakin sakin derslerini yapabilecek bir ortama ihtiyacı vardır. Kardeşi cıt cıt cıt peşinde geliyor, işte saçını çekiyor, sakalını çekiyor, olmaz böyle. O çocuğu bir kere uzaklaştırmamız lazım, bu bir. İkincisi, ders çalıştırma alışkanlığı aslında şu demek, yani her insan normalde Dünkü programda da söylemeye çalıştım. Doğuştan merak duygusu vardır. Yani eğer çocuğun merak hissi ölmüş ise o takdirde çocuk ders çalışmak istemez, yeni bir şeyler edinmek istemez. Peki neden ölür çocukların merak hissi? Şimdi öğretmen faktöründen dolayı ölmüş olabilir. Öğretmen yani bir şey öğretmek değil, efendim çocuğu eğer zorluyor, baskı altında tutuyor ve çocuğun dünyasına giremiyor ise... Çocuk öğreneceği şeyi korku ve sinmişlik içerisinde sadece takip ediyor ise, öğrenemiyor ise, o takdirde çocuk evde ders yapması beklenemez öylesi bir çocuğun. Neden? Çünkü e, dersi sevebilmesi için, merak hissini öldürmemesi için öğretmeni sevebilmesi lazım. Eğer öğretmeni çocuk sevmiyor ise, uyum sağlayamamış ise, öğretmeninden korkuyor ise, bu çocuğun bir şey öğrenmesini, Beklemeyin, o çocuğun evde ders yapmasını da beklemeyin. Çünkü derse oturduğu sırada zaten öğretmeni, o korktu öğretmen hayalen o çocuğun başına gelecektir yine. Yine afakanlar basacaktır. Öğretmenlik sanatı çocuğa kendini sevdirebilme sanatıdır. Yoksa çocuğa bir şey öğretme sanatı değildir. Şimdi bu bir. İkincisi ders çalışabilmesi için çocuğun hangi saatlerde dersinin başladığını, hangi saatlerde de dersinin biteceğini bilmesi lazım çocuk dersten çıktı, okuldan çıktı, geldi hocam oturuyor, ondan sonra dersini yapıyor. Olmaz. İşte yemekten sonra oturuyor, dersini yapıyor, o da olmaz. Ya ne olur hocam? Belli bir saati olacak çocuğun. Örneğin saat beşte oturacak, en fazla okuldan geldiği günlerde en fazla bir saat, en fazla bir saat, ki o bir saat bile çoktur, oturup çocuk dersini yapacak. Şimdi böyle söylüyoruz ama şu dönemde kış olduğu için bunu söylüyoruz. Yani akşam vakti ve yatmadan önceki vakit çocukların öğrenme zamanı açısından oldukça verimlidir. Ama yaz ayları geldiğinde saat dörtte beşte ikindi vakti olduğundan dolayı o saatte çocuk ödevin başına oturur ise ikindi saatinde oturur ise verimliliğin en az olduğu saattir ikindi vakti çocuk bunalır o saati de denk getirmemek lazım. Yani çocuk hangi saatte dersinin başladığını beşte başladığı hangi saatte biteceğini altıda bitecek onu bilmesi lazım. O zaman dilimi çocuğun psikolojisini rahatlatır. İşte okuldan geldi hadi oğlum dersin başına otur. Yok hayır benim dersim vakti var daha anneciğim saat dört buçuk ben beşte oturacağım dersime. Diyecek bir rahatlığı da olması lazım. Yani eğer çocuk öğrenme isteği yok olmuş ise ki ona biz derslerde sorun ders yapmakta sorunlu çocuklar diyoruz. Öğrenme isteği yok olmuşsa çocuğu tekrardan merak hissini, ve zeminini oluşturacak şeyleri ayarlamamız lazım. Efendim kısa da olmuş olsa böylesi bir açılımla cevap vermeye çalışayım. Öğrenme isteği daha da detaylı olarak önümüzdeki günlerde konumuzu oluşturacak zaten. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyine sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Şimdi bir başka dinleyicimiz. Hocam iyi yayınlar. 6 yaşında bir oğlum var geceleri altını ıslatma sorunu yaşıyoruz bazen dikkat etmez isek gecede 2-3 kere ıslattığı oluyor gün içinde bol miktarda su içiyor bir de uykusu çok ağır yalnız uyanıkken herhangi bir sorun yaşamıyoruz uykusunun çok ağır olması altını ıslatmasının sebebi olabilir mi bir de hocam 6-7 yaşındaki bir çocuğa ne kadar din bilgisi verilebilir geçenlerde baba Allah bizi yarattıysa Allah'ı kim yarattı gibi sorular sordu bu türlü sorular sorduğunda bazen fazla kafasını karıştırmayarak cevaplar vermeye çalışıyorum. Bazen de konuyu değiştiriyorum. Siz ne tavsiye edersiniz demiş dinleyicimiz. Efendim alt ıslatma. Eğer çocuk derin uykuya dalıyor ise o zaman doğal olarak idrar yollarının dolduğunu, idrar kesesinin dolduğunu hissetmeyecektir. Ve bir rahatlama hissiyle birlikte uykusundan uyanamadan altını ıslatacaktır. Bu konuda alarmlar var. Alarm bulunan işte alt çamaşırları var, i̇şte çocuk derin uykuya daldığında eğer idrarı geldiğinde o alarm çalıyor ve çocuğu sallayarak, çocuğa sinyal vererek çocuğu uyandırıyor. Böylesi bir yöntem tavsiye edebilirim çocuğunuz için. İkincisi ise dinle ilgili sorular 6-7 yaşında çocuğa din bilgisi verilebilir mi? E evet efendim 6-7 yaşından itibaren çocuğa din ve ahlak kuralları çok rahatlıkla verilebilir. Bunu söylerken şunu da hemen mutlaka altını çizerek söylemek istiyorum. Çocuğun dini eğitimi hattı zatında doğduğu andan itibaren başlar. Doğduğu andan itibaren eğer çocuğunuzu iyi bir Müslüman ve dindar yetiştirmek istiyorsanız, çocuğunuzun o dönemlerini de değerlendirmeniz lazım. O dönemlerde çocuğunuz aslında görerek ve evin içerisindeki atmosferi ruhuna sindirerek dini öğreniyordur. Efendim 6-7 yaşına geçtiğinden itibaren... Akli olarak öğrenmeye başlar. Artık olayların neden ve sonuç ilişkisine bağlı olarak öğrenmeye çalışır. Ki bu soruda onu gösteriyor. Yani Allah bizi yarattı ise o takdirde Allah'ı kim yarattı? Akli olarak sorulan bir soru. Anne babalara burada şunu tavsiye etmeye çalışırım. Yani birincisi soruyu geçiştirmesinler. Yani konuyu değiştirmesinler. Çocuk bunu keşfederse ki keşfeder bunu anlar ise o zaman ciddi olarak sizden şüphe duymaya başlar. Konuyu değiştirmeyin. İkincisi çocuğun anlayabileceği cevap vermeye çalışıyoruz diyoruz. Ama şimdi şu var. Yani bazı sorular var ki bu soruların cevaplarını da biz bilmiyoruz aslında. Yani çünkü din dediğimiz şey gaybı ait, geleceğe ait bir şey. Şimdi çocuk bize soru soruyor. Allah nerede diyelim. O takdirde bu sorunun cevabı zaten yok. Çünkü Allah'ın bir yer noktası yok. Yani Allah zamandan ve mekandan münezzeh. Ama anneye bakıyoruz veya babaya bakıyoruz çocuğa cevap verebilmek için çırpınıp duruyor. Yani Allah aslında kalbimizde Allah aslında olmaz. Yani bu türlü şeyler e, bilmiyorsunuz zaten bu sorunun cevabını. Ve çocuğa tasavvufi cevap vermeye çalışıyorsunuz. Kalbimde dediğiniz Allah çocuğun dünyasında kalptedir diye anlaşılır. Yani gerçekten kalbin içindedir diye anlaşılır. O zaman çocuk düşünmez mi yani dünyada 6 milyar tane insan var 6 milyar tane herkesin kalbinde Allah varsa 6 milyar Allah mı var? E o zaman niye bana diyorsun ki bir tane Allah var? E oğlum öyle demek istemedim o zaman bocalar durursunuz yani. Eğer cevabını bilmediğiniz sorular var ise 6 ve 12 yaş arasındaki çocuklara 10 yaş arasındaki çocuklara sorunun cevabını bilemiyorum diye verebilirsiniz korkmayın. Bilemiyorum diye verdiğiniz cevap sizin ne anne babalık statünüzü kaybettirir ne de çocuğunuzun gözünde küçük düşmüş olursunuz. Ama bunun hemen arkasında örneğin Allah nerede sorusuyla alakalı olarak söylüyorum. Ağaçları yaratan bir yaratıcı var. Çiçekleri bakın her tarafta bak oğlum her tarafta birdenbire böyle açtıran bir yaratıcı var. Gökyüzünü masmavi denizi tertemiz tutan bir yaratıcı var kuşları uçuran bir yaratıcı var bak kardeşin dünyaya geldi dün yok idi onu dünyaya getiren bir mekanizma var onu dünyaya getiren bir sistem var ve bu sistem birisi tarafından idare ediliyor yoksa başıboş değil ama nerede bilemiyorum nasıl bilemiyorum gibi çocuğunuzun merak duygusunu da tetikleyici cevaplar verebilirsiniz bilemiyorum dediğiniz takdirde çocuk annenin bilemiyorum sorusunun karşısında ben bilirim ben öğrenmek istiyorum diyerek merak duygusunu tetikleyerek çocuğu kitap okumaya, sohbet dinlemeye bu türlü konulara ilgisini böylelikle artırmış olursunuz. Ve bilemiyorum diye cevap verdiğiniz takdirde yanında şu biraz önce söylediğim unsurları da katarak tarifler yaparak bilemiyorum diye söylediğiniz cevap aslında çocuğun bir başka zaman soracağı ve cevabını vereceğiniz bir sorunun karşılığında o sorunun kıymetini de artırır. Örneğin siz Bilemediğiniz şeye gerçekten bilemiyorum oğlum diyen bir anneyseniz, babayseniz o takdirde bildiğiniz şey gerçekten bildiğiniz şeydir. Çocuk delice sahip çıkar o zaman sizin söylediğiniz şeye. Çünkü bilemediğini bilemiyor olarak söyleyen ve bildiğini de gerçekten bilerek bilen bir annenin çocuğu olmak, babanın çocuğu olmak çocuğa ayrı bir cesaret kazandırır. Bunu annem söyledi der yani çocuk. Senin annem bilmiyor dediği zaman çocuk onu çok rahatlıkla diyebilir. Hayır, annem bildiği bir şeyin cevabını söyledi. Bu böyledir diyebilir yani. Çocuğun gözünde değer kaybetmezsiniz. Bilemediğiniz sorulara cevabını bilemediğinizi söyleyerek. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. <gülüyor> Efendim bir sonraki dinleyicimiz bir yaşında oğlum var. Bana yapışık sanki. Hiç kucağımdan inmiyor. Siz çocuk ne kadar annesiyle vakit geçirirse o kadar çabuk annesinden ayrılır demiştiniz. Bu sebeple sabrediyorum. Fakat yeni bir kitap okuyorum. Orada anne çocuğunun başına bir şey gelir korkusuyla yaşıyorsa böyle olur diyor. Eğer böyleyse ne yapmalıyım? Yani şimdi çocuk eğer anneye yeterince doyabiliyor ise, anne çocuğunun duygusal eksikliğini yahut da duygusal ihtiyaçlarını anında cevap verebiliyor ise, çocuğunun her bir ağlamasını huysuzluk olarak değil de bir ihtiyacının olduğundan kaynaklandığını biliyor ve ona göre o ihtiyacını karşılamak için elinden geleni yapıyor ise, çocuğun mızmızlandığı, huysuzlandığı anları hissedebiliyor ve huysuzluğuna sebep olan şeyi ortadan kaldırarak Anne çocuğuyla bir bütünlük sağlıyor ise ve çocuk annesinin sevgisinden ve annesinin kendisine olan duygularından eminlik kazanmış ise ki bu eminlik kazanma 4 sene sürüyor. Annenin test edildiği güven testine sokulduğu süre eğer annenin kendisini terk etmediği etmeyeceği ve her ihtiyacına karşılık vereceği o 4 yıllık zamanı huzur ve uyum içerisinde geçirmiş ise çocuk. O takdirde anneyi artık bir lokomotifin arkasındaki vagonlardan ayrıldığı gibi rahatlıkla bırakıyor. Nereye doğru bırakıyor? İkincil çevreye bırakıyor. Çünkü gelişimin ikincil çevresi artık sosyalleşme ihtiyacı olduğu için çocuk artık anneyi ne yapsın? Kardeş istiyor o sırada. Anneyi ne yapsın o sırada çocuk? Ne istiyor? Arkadaşıyla oyun oynamak istiyor. Artık dışarıya doğru açılıyor çocuk. İşte eğer çocuk panik yaptırılmadan, ve korku içerisinde tutulmadan o iç dünyası tedirgin edilmeden yetiştirilmiş ise anneye güven duygusu içinde yetiştirilmiş ise çocuk rahatlıkla kendisini ayırt edebiliyor. Ancak burada şu husus var. Tamam ben çocuğumu çok seviyorum çok ilgileniyorum vesaire yapıyorum çizgisi de çok önemli. Çocuk tapınıcılığı yapmamak lazım. Yani çocuklara ilgi gösteriyorum sevgi gösteriyorum diye bir bakıyorsunuz anne baba neredeyse tapacak yani çocuğunu. Çocuğu ile ilgili öyle endişeler duyuyor, öylesi yaklaşıyor, öyle bir sevgi gösterilerinde bulunuyor. Yahu anne boğuyorsun beni. Çocuğu kucağınıza alıyorsunuz, ıcık bıcık böyle cimcikleyerek, ıncıklayarak, havalara atarak. E çocuk eziliyor, itiyor bakın sizi. Daha niye siz çocuğun dünyasına böyle bodoslama giriyorsunuz ki? E siz bu kadar içiniz coştuğu için çocukla haşır neşir olmak istiyorsunuz ama çocuğun ihtiyacı olan ilgi ve sevgi o kadar değil ki. Anne babalık demek çocuğun ilgi ve sevgiye ne kadar ihtiyacı var ise o kadar verebilecek derecede e, kendisine hakim olan demektir. Eğer siz çocuğun dünyasına böylesine hissetmeden onun sevgi ihtiyacının ötesinde siz bir tapınıcı gibi giderseniz o takdirde çocuk size bağımlı hale gelir. Bu çizgi oldukça önemli. Yani ihmal edilmiş çocuklarda anne baba bağımlısı olur. Terk etmişsiniz odaya odasına alışsın diye bağıttıra bağıttıra bir hafta alatmışsınız çocuğu. O çocuk sizin bağımlınız olacak. Size karşı güven zedelenmesi yaşadı çünkü. E bu bir risk. İkinci riskte efendim çocuğunuzu bu sefer çok alakayla, onun ihtiyacından çok sevgiyle yaklaşıyorsunuz. Bu da bir risk. Ya denge içerisinde olacaksınız ki biz bu programlarımızda Dengeden bahsetmeye çalışıyoruz çoğunluk olarak. Bu çocuk deyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimizin sorusuna geçiyorum. Benim sorum, bir aydır işe başladım. Önce çalışmıyordum. 5 yaşındaki oğlumu bir arkadaşıma bırakıyorum. O ilgileniyor fakat bir türlü Alışamadı bazen hiç konuşmuyor suskun bazen hırçın ne yapmam gerekiyor çalışmakta zorundayım teşekkür ederim diyor dinleyicimiz evet maalesef anneler ah günümüzün annelerinin çektiğini acaba tarihte başka dönemlerde yaşamış olan anneler çekmiş midir bir taraftan çalışmak zorundayım düşüncesi anneye hakim belinden bağlanmış bir ip kendisini dışarıya doğru çekiyor bir taraftan kalbine bağlanmış bir ip çocuk içeriden çekiyor. Hangisi kuvvetli çeker ise annenin büyük parçası o tarafa doğru kopacak ve arada kalmış anne. Maalesef günümüz annelerinin işte durumu, trajik durumu. Şimdi ben bir uzman olarak şimdi bu anneye çalışma diyemiyoruz. Çalış da desek işte çocuğuyla karşılaştığı durum böyle. Şimdi şöyle söyleyebilirim belki. 5 yaşındaki bir çocuk normalde anneye muhtaçlık dönemini atlatmıştır. Çocuklar çünkü o ilk dört yılı oldukça önemli duygusal yapılanmanın içerisinde geçirdiği gibi beşinci yıldan itibaren, dördüncü yıldan itibaren artık anneden ayrılabilecek bir pozisyona gelir. Ancak burada önemli olan şu, annenin yerine ikame edecek, annenin yerini doldurabilecek bir figürün olması lazım çocuğun yanında. Yani çocuk güven bulacağı, kendi evinin içerisindeki bir parça gibi hissedebileceği birisi olması lazım. Şimdi beş yaşındaki çocuğun kardeşi yok ise, bu bir ciddi eksikliktir. Bu programın başında da söyledim. Yani çocuklarınıza böyle bir eziyet yapmayın. Çocuk 5 yaşına geldi, bu çocuk sosyalleşme ihtiyacı var. Götürüp kreşe başkalarının çocuklarıyla sosyalleştirmek ne demek? Çocuk kardeşiyle sosyalleşmek ister, evin içerisinde hırgür çıkartmak ister, kardeşiyle saç başa girmek ister, tokat yemek ister, tokat atmak ister. Bunların her birisi bir sosyalleşme sürecinin içerisindedir. Siz de bir dişi arslan gibi emin bir şekilde çocuklarının işte oynadığını seyreden bir arslan gibi yavru arslanlar nasıl birbirlerine pençe atarlar, nasıl birbirlerini kovalarlar, sonra ısırır gibi yaparlar, ısırmazlar. Aynı onun gibi olgunluk içerisinde keyif ile çocuklarınızı seyredin. E, çocuk evin içerisinde yapayalnız tek başına kalmış sonra işe gidiyorsunuz çocuk mahzun bir şekilde komşuya bırakılıyor. Çocuk hüzün yaşar evet orada hüzün yaşar. Sizin yerinizi doldurabilecek evin içerisindeki bir, ikame edebilecek bir başka birisi olabilmesi lazım. Çocuk böylesi bir ortamda eğer komşuya bırakılır ise çocuk içe kapanabilir. Yahut da kendisini yalnız hissedebilir. Yalnız hissetmenin karşılığında da böylesi hırçınlıklar sergileyebilir. Yani siz bile düşünün lütfen. İşte eşiniz bir yere gidiyor da, iki üç günlüğüne evden ayrılıyor da, siz bile komşuya gitmiş olsanız, kalsanız rahat edemezsiniz değil mi? Tedirgin olursunuz. E canım komşunun işte zaten beyi yok. İşte o Beyi de uzakta, işte onun için gidiyorum orada kalıyorum e deseniz de yine de huzurlu olamazsınız. Böyle mutfağa gidip keyif içinde buzdolabını açıp içerisinde bir şeyler alıp evinizdeki gibi davranamazsınız. Neden? Çünkü misafirdesiniz, onu hissediyorsunuz. E çocuk da hisseder bunu. Oraya bıraktınız gittiniz. Kendi evinde gibi hissetmez ki çocuk. Evin içerisinde yabancı bir kadın var. O da kendi çocuğu gibi davranamaz ne kadar çok seviyor olsa da. Bence... Çocuğunuza bir kardeş. Kardeşi yoksa hiç olmazsa çocuğun kalabalık bir ortama girebilmesi için bir kreş yahut da işte bir iki çocuklu bir yere bırakmanızda fayda var diyorum. Efendim şu anda reklam arasına girmek zorundayız. Reklamlardan sonra tekrar görüşmek üzere. Burç Efendi, çocuk teyip geçmeyin devam edecek. Burç Efendi Çocuk Deyip Geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programdayız. Burç Efendi'yiz. Salı saat 11 ile 12 ve bugün çarşamba günleri saat 11 ile 12 arasındaki programın İkinci bölümündeyiz şu anda. Bir 15-20 dakikalık birlikteliğimiz daha devam edecek. Eğer soru göndermek ister iseniz, şu anda bize email adresimizi vereyim. Burçfm@burçfm.com.tr adresindeyiz efendim. Şu anda sorularınızı gönderebilirsiniz. Eğer SMS ile soru gönderecek iseniz, Burç yazıp mesajınızı bir boşluk bıraktıktan sonra yazdıktan sonra 30-77'ye gönderiyorsunuz. Ben önümdeki sorularla devam etmeye çalışayım. Bir sonraki dinleyicimiz şunu soruyor. Bu ikinci mailim hocam. Fakat bu seferki sorum ablamın yaşadığı sıkıntıyla ilgili demiş dinleyicimiz. Demek ki daha önce sorusuna cevap vermişiz. Ablamın dört çocuğu var. Üç erkek bir kız. Problem yaşadığı çocuğu ikizlerinden. İkisi de erkek. Biriyle ilgili. Şu an dört yaşında ve kızların kıyafetlerine ve çantalarına çok meraklı. Ablam erkek çantası almış ama yine de kız kardeşinin çantasının daha güzel olduğunu söyleyip onu almaya çalışıyormuş. Misafirliğe gittiklerinde yine kız oyuncaklarıyla oynamak istiyormuş ve küçük bir ilçede yaşadıkları için doktora götürme imkanı yok. Ve çevredeki insanlar kız Ahmet dedikleri için arkadaşları da öyle hitap etmeye başlamışlar. Odasında gizlice başörtümü takarken gördüm diyor ablam. ''Ve çok üzülüyor. Doğduğu andan itibaren çok ilgi gören bir çocuktu. Fakat ilgilenen insanların da kendi çocukları dünyaya gelince ilgi azaldı. Babasını daha az gördüğü için işi gereği anneyi mi model alıyor acaba yoksa daha büyük bir sorun mudur bilgilendirirseniz seviniriz demiş dinleyicimiz.'' Efendim. Babayı görmediği için anneyle daha çok vakit geçirdiği için anneyi model alıyor mu sorusuna cevap vereyim öyle bir şey olmaz çocuklarda. Yani anneyle birlikte kalıyor erkek çocuğu babayı çok az görüyor o zaman kız dünyasına eder diye bir şey düşünmek doğru değil. Çünkü fıtrat icabı erkek çocukları yaratıldığında erkek duygularıyla ve ki yaşları da 4 yaşına kadar gelmişler. Bunlar kendilerinin erkek olduğunun bilincindedirler. Ha, cinsiyet ayrımını yetişkinler gibi bilmezler ama erkek kız ayrımını bilirler. Dolayısıyla annelerinin bir kadın olduğu kız olduğunu bilirler. Ondan dolayı kendilerinin onun gibi olmaması lazım geldiğinde başlangıçta bilirler. Yani o kısma takılmamak lazım. Baba evde yok onun için kıza merak salıyor diye kız hareketlerine mi? Yalnız burada bir şey ruhuma battı. O da komşuların arkadaşlarının ee, çocuğa kız Ahmet diye hitap etmesi yani böyle bir rezalet olabilir mi acaba böylesi bir rezalet olabilir mi acaba peki o kız Ahmet diyen çocukların anne babası yok mu acaba onları nasıl yetiştiriyorlar ki bir çocuğun belki de hayatını karartabilecek onu etiketleyecek ve kendisinden şüphe duyduracak bir takım sözler söyleyip o çocuğun hayatını bunaltıyor olmaları o çocukların anne babalarını hiç mi rahatsız etmez? İşte o yüzden diyorum ki değerli dinleyiciler ne olur şu programları konu komşunuza da telefon edin. Yahu şurada bir program var açıp dinler misiniz? Adam bir şeyler anlatıyor herhalde iyi şeyler anlatıyor diyerek yaygınlaştırmaya çalışın. Siz çocuğunuzu özene bezene yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Dışarıya gönderdiğiniz çocuğunuza işte yan taraftaki komşunun çocuğu kız Ahmet diye dalga geçmeye başlar ise o takdirde olmaz Ondan da sorumlusunuz yani komşunuzun çocuğunun edepli olmasından da sorumlusunuz ahlaklı olmasından da. Dolayısıyla bu programları sağa sola doğru yaymaya çalışın ki aynı eksen üzerinde buluşalım. Aynı hassasiyet üzerinde buluşalım. Şimdi çocuk kız eşyalarına merak salıyor annesinin başörtüsünü takıyor kardeşinin çantasına merak salıyor ve sorduğunuzda da onlar daha güzel diye söylüyor. Şimdi daha güzel demiş olmasını anlayışla karşılayabiliriz. Evet kız çocuklarının eşyası daha güzel ama erkek çocuğunun ruhu normalde kız çocuğunun eşyasıyla bütünlük sağlamaz. Artı tamam onlar güzel peki o zaman başörtüsü nereden çıkıyor? Hadi kardeşinin eşyaları güzel olduğu için ilgi gösteriyorsun. ve Başörtüsü de mi güzel onun için mi ilgi gösteriyorsun? Şimdi bu sorunun cevabı oldukça önemli. Dolayısıyla şimdi doktora gidemiyor ablam diye söylemiş dinleyicimiz ama bence gitsin. Yani bir uzmana gitsin. Çocuğu bir gözden geçirsin. Bir uzman o çocuğun ruhuna doğru bir derinlere doğru bir yolculuk yapsın. Bakalım ruhunun nerelerinde bir tıkanıklıklar var. Neler yaşıyor çocuk onu şey yapsın. Sorun bence yani çıkabilecek netice büyük olduğu için veya endişe duyulacak şey büyük olduğu için başlangıçta hareket edilmesi. Eğer bir 100 kilometrelik yolculuk yapılacaksa bir uzmanla görüşülmesinde fayda var. İleride eyvah keşke gitseydim dememek için. Bu mikrofonda ben sadece bu kadarını söyleyeyim. Dinleyicimiz mutlaka bir uzmanla görüşsün. Bu şefende çocuk deyip geçmeyene sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim SMS'lere geçiyoruz şu anda. Dinleyicimizin sorusu. Merhaba kızım 8 yaşında ve her şeye ağlıyor. Sessizce ne yaptıysam vazgeçiremiyorum. Konuşuyorum. Bazen ödün veriyorum veya otoriter hareket ediyorum. Yine değişmiyor. Şimdi anne otoriter olamaz. Otorite görevini yerine getiremez. Onu beceremez. Kabiliyet ve donanımları ona uygun değil. Baba evin içerisinde otoritedir. E sesinin kalınlığına bakın. Benim sesimin kalınlığına bakın. Şimdi bu mikrofonda bir bayan konuşuyor olsa ince ince sesi çıkar. İncecik sesli bir insan otorite görevini yerine getirir mi? Halbuki ben doğal konuşmamla bile çocuğun üzerinde zaten o otorite tesirini oluşturuyorum. Bu bir baskı tesiri oluşturmak değil. Hayır... Çocuğun ruhunda oluşacak etki babadan aldığı cümleler ile daha farklı oluyor. Anneden aldığı cümleler ile çocuk daha çok şefkat hissine doğru gidiyor. Şimdi eğer anne ile kız kendi arasında bu sıcak yakınlığı kuramadı ve anne çocuğa karşı sert davranışlar ile otoriter davranışlar ile güç gösterisinde bulunuyor ise o çocuk anneye kendisini açamadığı takdirde işte içine doğru derinleşmeye başlar, depresif olur. İçinde ağlamaya başlar, içine kapanır. Bence burada annenin yapacağı şey şu, çocuğuna bıraksın kendisini, evin içerisinde babaya otorite görevini versin. Kendisi de çocuğuyla birlikte onun bir sırdaşı gibi, bir genç kızın sırdaşı annesi olacaktır. Annenin genç kızla sırdaşı gibi otursunlar içeriye, karşılıklı koltuğa geçsinler, birbirleriyle kapsınlar kapıyı, birbirleriyle haşır neşir olsunlar. Çocuk bu sıcaklığı annesinde görmesi lazım. Anne çocuğu yargılamaması lazım, anne çocuğu tedirgin etmemesi lazım, anne çocuğu terbiye edeceğim diye güven duygusunu zedelememesi lazım. Ama anne çocuktan duyduğu ve bazı çözülmesi gerekli olan şeyleri, sorunları, o içeride aldığı sırları aslında çocukla bütünleşerek öğrendiği bir takım şeyleri çözümü için babayla oturup kenarda babayla çözüm üretmeli. Ve ona göre de evin içerisindeki o geçiş genliği köprü vazifesini yerine getirmelidir anne. Bir sonraki dinleyicimiz 5 ve 3 yaşında kız ve erkek çocuklarımın özgüvenini geliştirmek ve iletişimlerini artırmak için ne yapabilirim? Hayırlı günler. Efendim özgüvenini geliştirmek çocuğun aslında problemli olmasının da başlangıcını oluşturuyor. Yani çocuk bu özgüven meselesi aslında başlı başına bir programı oluşturacak bir şey. Çocuk özgüven denilen şey aslında Hristiyanlıktan gelmiş olan bir kelimedir bu özgüven kendine güven duygusu. Çünkü o bir Allah'a isyanla veya Tanrı'ya isyanla Avrupa'da başlamıştır. Yani Tanrı'ya güvenmek yerine olmayan bir şeye güvenmek yerine kendine güven içine güven içindeki kendi değerlerine güven ve ona göre çık sahneye diye ortaya çıkan bir akımdır aslında bu özgüven meselesi maalesef Türkiye'ye de gelmiştir. Yani çocuk kendine güvendiği takdirde kendisinin beceri ve kabiliyetleri kadar sadece başarı sağlayabilir. Yani insanın ne kadar güçlü olursa olsun yine de yapamayacağı şeyler vardır. O yapamayacağı şeyler ise kişiyi tedirgin eder bu sefer. Kendine güvenen çocuğu. İşte kendine güvenen çocuk işte derslerinde başarılı olmak için kendini zorlar zorlar zorlar ama bir logaritma sorusu çıkar birdenbire duvara çarpmış gibi kendinden geçer yani. Hayır çocukların kendine güven özgüven değil çocuklara kazandırılacak şey efendim Allah'a güven duygusu güçlüğe güven duygusu kazandırılması lazım. Ve böylelikle çocuk gücü kendisinden değil inandığı değerlerden alması lazım. Ben kendime güveniyorum hadi oğlum şöyle otur ya kendin etinle budun ne ki sen güveneceksen Allah'a güven sen güveneceksen eğer sana yol gösterecek olan Allah'a güven. Efendim veya eğer inançsız bir insan ise fark etmez Avrupa'da da bu konuşuluyor yani Hristiyan olarak yetiştirmek istiyorsa çocuk gerçek bir Hristiyan o takdirde o da aynısını söylüyor Tanrı'ya güven diye söylüyor eğer inançsız bir insan ise bu programı dinleyin dinleyicimiz olabilir ki o zaman da güveni yine kendisine doğru değil çocuğun ailesine doğru milletine doğru ve içinde bulunduğu topluluğa doğru yaymasında fayda var bakın Museviler örneğin Museviler kendi inançlarına olan güvenden cesaret alarak hareket ederler. Kendi milletlerine olan güvençten hareket ederek bir bakıyorsunuz Museviler dimdik ayakta duruyorlar. Yani güçlü duruyorlar. Ha, o eleştirilecek taraflar var mıdır yok mudur meselesine girmiyorum ama kişi kendisine güvener ise kendisinin eti budu kadar sadece güven hissi geliştirebilir kendisinde. Yani çocuk o sosyal çevrenin içerisinde, kendisinin de o networküne dahil olduğu sosyal çevre içerisinde ...sağlıklı bir şekilde... ...ve onlarla birlikte hareket ediyor olmasının... ...güveni olması lazım çocukta... ...yoksa tek başına bir güven... ...güven değildir. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için... ...Burç yazıp boşluk bırakarak... ...3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimiz... ...hocam iyi programlar... ...benim oğlum da 11 aylık... ...gece çok defa uyanıyor... ...kendinde olmadan çok şiddetli ağlıyor... Gündüzleri hiçbir programımız yok, gayet neşeli diye söylemiş. Şimdi 11 aylık çocuklar şöyle söyleyeyim. Çocukların gece uykuları çok sık karşılaşılan bir şey. Yani vücutları çünkü devamlı geliştikleri için, eklem yerleri devamlı geliştikleri için, dünyaya yeni geldikleri için olayların ne olduğunu bilmiyorlar çocuklar. Yani tedirgin oldukları herhangi bir şeyde, rüyalarında, hayallerinde ve ani bir şey seste çocuk birden bir ağlayarak uyanabilir. Ama burada ağlayarak uyanmasından daha ziyade önemli olan şey şu ağlayarak uyandığı an annesinin o sıcak çehresiyle karşılaşabilmesi lazım. Koynunu annesinin koynuna hemen getirebilmesi lazım. Kendisini sanki böyle huzur içerisine koyar gibi annesinin koynuna girebilmesi lazım çocuğun. Önemli olan uyandıktan sonraki kısmı. Eğer emmek istiyor ise anne kendisini esirgememesi lazım ve çocuk emerken de zaten huzur emiyor Korkusunu yenebilecek cesaret emiyor. Süt emmesinden daha önemli olan çocuk o sırada huzur emiyor. Dolayısıyla anne o çocuğu uyandığı anda sebep ne olursa olsun sarılabilmesi, sahip çıkabilmesi ve çocuğunun sekine içerisinde teskin edebilmesi lazım. O yüzden diyoruz çocuklar ayrı odalarda yattığı zaman işte beşiklere konuluyor çocuklar. Yani aman yarabbim nedir o ben çok anlamadım nereden çıkmıştır hapishane gibi yani tel parmaklıklar gibi. Çocuk beşiğin içerisinde bas bas bağırıyor hapishane gibi bir şey. Olmaz çocuk çok rahatlıkla o beşiğin içerisinden çıkabilecek gelebilecek bir yerde olması lazım ki kaldı ki bir yaşındaki bir çocuk annesinin yanında olması lazım. Öyle beşiklerde diğer odalarda ne işi var çocuğun? Çocuk korkuyor panik yapıyor birden uyanıyor kalkıyor ki başka bir yerde anne yok ortalıkta ne düşünüyor o çocuk? Öyle bir huzur ortamı içerisinde olacak ki çocuk elini uzattığı an annesinin tenine dokunabilsin. Annesinin yüzünü gülen yüzünü görebilsin ki kendisini huzur içerisinde tekrardan uykuya daldırabilsin. Efendim bir sonraki dinleyicimiz 5 yaşındaki oğlum kreşe giderken kapıda ayrılmada zorluk çıkarıyor ayrılmak istemiyor ama okulda uyumlu ne yapabilirim hayırlı günler. Efendim şimdi 5 yaşındaki çocuk normal şartlar içerisinde anneden ayrılabilecek e, yeterliliğe sahip o iç donanımlarını hazırlamış bir çocuktur. Eğer çocuk burada anneye önceki dönemlerde güvensizlik duymuş ise, anne zaman zaman çocuğu terk etmiş ise, efendim çalışan bir anne ise, çocuk anneden güven duygusunu eksik almış ise, o takdirde kapıda ayrılmakta zorluk çıkartacaktır. Ama dinleyicimiz diyor ki ayrıldıktan sonra ağlıyor, ağlıyor ama ondan sonra tekrardan oyuna dalıyor, beni unutuyor diye söylüyor. Yani ağlıyor, ağlıyor denilen kısım o kadar basitçe geçiştirilecek bir kısım değil. Çocuk kreşte birisine alıştırmak için önce çaba sarf edilmesi lazım. Yani anne çocuğu terk ediyor. Aslında birazcık çocuğun yanında kalırsa ve çocuk içerideki oyuna daldığı sırada anne önce güven kazanması lazım. Oğlum şimdi çıkayım ben bir beş dakika sonra geri geleceğim. Üç dakika sonra geri geleceğim. Bak büyük saat şuradayken yani akrebi tarif edersiniz. Şuraya gelince bak beş dakika sonra geleceğim. Yahut da ona dahi tahammül edemiyorsa çocuk o kadar güvensizlik oluşmuşsa anneye o takdirde Oğlum bir dakika lavaboya gidip hemen geliyorum. Bak lavabo karşı tarafta. İstersen sen kapıda bak bana ben gidip geleyim. Yani çocuk anneye güvenmesi lazım. Lavaboya gitti iki dakika sonra geldi. Bu sürede yavaş yavaş uzatılması lazım. Şimdi çok tavsiye edilen bir yöntem var. O da nedir? Çocuk istediği kadar ağlasın bırakın siz gidin geriye dönüp bakmayın. Olmaz canım. Yani bu çocuk ruhuna ters bir şey. Kreşlerde bunu tavsiye eden öğretmenler. Ne olur tavsiye etmesinler. Çocuk orada eğer ağlıyor ve bağırıyor ve anneyi istiyorsa bir duygusal yoksunluğun içerisinde derinleştirmeyin ne olur çocukları. Çocuk anneye güven içerisinde ve o kaldığı ortamda tedirgin olmadan kalacak şekliyle anneyle vedalaşması ayrılması lazım. Bu Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim bir sonraki dinleyicimiz, merhaba benim 8 yaşında bir oğlum var, kendine olan aşırı güveni ve hırslı olması beni çok korkutuyor. Evet biraz önceki dinleyicimizin tam tersinde bir soru, çocukların kendine olan hırsı, kendisine olan güveni ve hırsı anne babaları tedirgin ediyor ve biz ileriki dönemlerde bu türlü çocukların problemleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Yani anneye asi olmuş, kendine çocuk o kadar güveniyor ki, yapacağı şeyler o kadar emin ki. Hedefe kurşun gibi gidiyor ve ama çelik bir zırha çarptığı zaman da pat diye yere düşüyor. Onun sonra bunalım içerisine giriyor. Hırslanıyor, hırsını yenemiyor. Bakıyorsunuz anne babayı tanımıyor. Evet bu çocuk kaç yaşında yaşını yazmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Yani eğer erken yaşlarda ise çocuğun kendine olan güveni konusunda bir takım belki konuşmalar ile çocuğu Sosyal çevreye bağlama başkalarında var olduğunu işbirliği yaparak aslında başarılarını elde edeceği konusunda konuşmalar yapılabilir çocuk o şekliyle motive edilebilir. Ama yok eğer çocuk daha büyük bir yaşta ise o takdirde daha farklı metotlar denemek lazım, sosyalleşmesi ve duygu bütünlüğü sağlandırtırılması lazım çocukların başkalarıyla duygu bütünlüğü sağlıklattırabilmesi, Kolektif çalışmanın kazandıracağı şeyleri çocuğa tecrübeyle kazandırmak lazım sen tek başına yaptığın şeyde şu kadar başarı kazanabilirsin ama bak Ahmet ve Mehmet'le birlikte gelin oğlum birlikte hareket edin o takdirde bak daha büyük başarı kazanabilirsin demesi lazım annenin babanın ama tabi anne babaya karşı çocuk hala kapıları açık ve anne babayı hala dinliyor ise çalışan bir anneyim demiş dinleyicimiz 3 ve 1 sonda 2 oğlum var kardeşini dövüyor ben de kızıyorum sonra da altına tuvaletini yapıyor nasıl davranmalıyım Efendim şimdi bırakın kardeşler birbirleriyle didişsinler. Yani siz niye karışıyorsunuz ki? Yani eğer birbirleriyle didişebiliyorlar ise 3 ve 1 yaşlarında. Yani eğer küçük çocuk kendisini koruyabiliyor ise örneğin. E bırakın birazcık didişsinler. Şimdi siz eğer zorlar iseniz onların birbirleriyle bütünleşmesine engel olur iseniz o takdirde birbirlerinden ayrılmaya başlarlar. Yani siz burada denge unsuru olmaya çalışın yeter ki birbirlerine zarar verecek şekilde olmasınlar çocuklar. Çocuklar birbirlerinden ayrı olduklarını hissederler ise, anne de bu ayrılığı hissettirir ise, büyüğe kızar ise ki 3 yaşında bu çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk o zaman kıskançlık duyguları iyice körüklenmiş olur. Efendim son bir dinleyicimizin mesajını okuyalım. Geri kalanları da haftaya salı günü okumaya çalışacağım. Ben Zeynep merhaba benim bu yıl birinci sınıfa giden kızım var. Allah bağışlasın. Okula bir türlü ilgi kuramadı. sınıftak kafasına göre takılıyor, istediği zaman teneffüse çıkıyor demiş dinleyicimiz, yarım kalmış mesajı, nasıl davranmalıyız diye söylemiş, sınıfa bir türlü uyum sağlayamamış, kalkıyor, gidiyor, oturuyor, işte teneffüse vaktinde çıkmıyor, erken giriyor içeriye, efendim bir süreç yaşıyor, yani bir süreç yaşıyor, inşallah öğretmenle işbirliği yapılarak, çocuğu incitmeden, kırmadan, okulun kurallarına zaten diğer çocukların uyduğu görülür ise, Diğer çocuklar kurallara uyuyor ise o da onlarla birlikte o uyum sürecini gerçekleştirecektir. Yalnız burada önemli olan şey şu, okulda kurallar var, dakikasında giriliyor, dakikasında çıkılıyor, nerede ne yapacağını biliyor çocuk, kurallara uygun hareket ediyor. Evde salla pati olmasın, evde de belli kurallar olsun. Çocuk hangi saatte oturması, hangi saatte yatması, hangi saatte ders çalışması lazım, hangi saatte yemek yemesi lazım. Çocuk evdeki kuralları da işler halde görmesi lazım. Ki o zaman anca bütünlük sağlayabilir. Okulda kural var, evde hiçbir kural yok, o olmaz. Efendim dakikalarımız doldu. Bir programın sonuna geldik. Su gibi aktı geçti zaman, efendim haftaya salı günü saat 11 ile 12 arasında çocuk deyip geçmeyin, tekrar var. Eğer o saatte kimseye randevu vermezseniz, radyolarınızın başına gelir, internetten dinleyen dinleyicilerimiz internetin başına gelir ise, canlı yayın çünkü internette de yayınlanıyor.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 Uzman pedagog Adem Güneş yarının büyüklerinin rüsa dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 şeride gönderebilirsiniz. Çocuk diye geçmeyin. Her Salı ve Çarşamba Türkiye saati ile 11'de radyonuz Buç Efendi.